Bismillahirrahmanirrahim rahman rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil al Errahmanirrahim al-Rahman Malik Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'îm. Allah'ım biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. İhbina's-siraqal-mustakîm Siraqal-ledîne <Sessizlik> en'amte aleyhim Geyri'l-maghdub-i aleyhim vel Sen bizi doğru yola Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanların kine değil